Günaydın. Ben Zeynubi Ezgi Bir süreliğine programı Uygaröz esmi yerine ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. İlk haberimiz dün duyurduğumuz Kaş Yunus Parkı'nın kapatılması için başlatılan imza kampanyasının teslimi. Yazar Gezgin ve Yunus dostu Buket Uzuner tarafından Change.org imza kampanyası platformunda Kaş'ta Yunus Parkı'nda esaret altında kalan Yunusların özgürlüklerine kavuşması için başlatılan imza kampanyasının bir adımı olan imza teslimi dün Kaş'ta gerçekleşti. Buket Uzuner, Kaş Yunus Parkı derhal kapatılsın ve Yunuslar özgür bırakılsın diyerek yola çıktığı kampanyada toplanan 20 bin imzayı Kaş Belediye Başkanı Abdullah tekine teslim etti. Toplantı sırasında hedefinin Türkiye'deki tüm Yunus Parklarının kapatılması olduğunu söyleyen Buket Uzuner, Yunus esaretinin sona ermesi için ilk adımı Kaş'taki Yunuslar atmak istediğini vurguladı. Kaş'ın Yunus esaretiyle anılmasının son derece üzüntü verici olduğunu söyleyen Uzuner, kültürümüzde özel bir yeri olan Yunuslar, diğer tüm canlılar gibi özgürce yaşamayı hak ediyor. Dünyada pek çok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de en yakın zamanda bu ticaretin sona ermesi için Kaş'ın öncülük edeceğine inanıyorum, diyerek Kaş Belediye Başkanı Sayın Abdullah Gültekin'e imzaları teslim etti. Gültekin ise Kaş Yunus Parkı'nın iki kez ruhsatsız müşteri kabul ettiği için mühürlendiğini ve gerekli çalışma şartlarını yerine getiremediği için işletme ruhsatının verilmediğini belirtti. Kaş'ın Yunus Parkı ve esaret altındaki yunuslarla anılmasından kendisinin de memnun olmadığını dile getiren Gültekin, bunun Kaş turizmini ve ekonomisini kötü etkilediğini bildiklerini ifade etti. Daha sonra Kaşkay kaymakamı Selami Kapankaya ile görüşen Buket Uzuner, tesiste halen esaret altında tutulan iki yunusun en yakın zamanda uzman bir veteriner hekim tarafından muayene edilmesini talep etti. Bu süreç sonucunda Yunusların durumunun teşhis edilmesi ve sağlık durumlarının kötü olduğu belirlenmesi halinde ilgili kurumların sorumluluklarını yerine getirmesini istedi. Yunusların sağlık durumunun kötü olduğu ortaya çıkarsa yasal süreci başlatılarak Yunusların devlet tarafından koruma altına alınması için girişimde bulunmasını önerdi. Tekrar ediyorum. Yunusların sağlık durumunun kötü olduğu ortaya çıkarsa yasal süreci başlatarak Yunusların devlet tarafından koruma altına alınması için girişimde bulunulmasını önerdi. Kaşkay makamı Kapankaya'da Kaş Yunus Parkı konusunda belediye ile beraber hareket ettiklerini ve oranın toplum tarafından istenmeyen bir Yunus Parkı yerine Kaş'ın doğal zenginliklerini yansıtacak çevre odaklı bir turizm merkezi olmasını tercih ettiklerini vurguladı. Görüşmelerin ardından iki senedir Yunus Parkı'nın kapatılmasına yönelik bilgilendirme toplantıları ve protestolar düzenleyen Başta yerli yabancı birçok Kaş'ta olmak üzere Kaş Çevre Platformu, Kaş Turizm ve Tanıtma Derneği, Kaş Hayvan Dostları Derneği, Kaş Sualtı Derneği, Kaş Lokantacılar Derneği ve ulusal ölçekte WWF Türkiye, Yunuslar Özgürlük Platformu gibi sivil toplum kuruluşlarıyla katıldı. Fethiye'den yaklaşık 20 kişilik bir grupla Kaş'a gelen İngiliz Dolphin Angels ekibinin ve HES'lere karşı mücadelesiyle tanınan Alakır Nehri kardeşliğinin de katılımıyla Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda basın açıklaması yapan Buket Uzuner, 8 Nisan'ın Yunuslar dahil tüm canlılar için özgürlükle anıldığı bir gün olmasını istiyoruz dedi. Sevilen tiyatrocu ve aktör Uğur Polat da katılımıyla destek verdi ve Yunus Parkı'nın bir an önce kapatılması talebini desteklediğini söyledi. Ardından meydandakiler Buket Uzuner'le birlikte Kaş Kültür Evi'nde sergilenen Şima Kavacık ve Hande Ünver'in vira vira Yunusları Özgürlük Sulu Boya ve Kaligrafi sergisini ziyaret etti. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi için change.org/yunuslar adresini ziyaret edebilirsiniz. Kaş'tan Marmaris'e geçiyoruz. Sıradamar Marmaris Bisiklet Topluluğu tarafından Marmaris Belediyesi'ne yönelik başlatılan kampanya var. Kampanyanın talebi Marmaris'in güvenli bir şekilde bisiklete binilebilen bir yer olması. Marmaris içmeler, armut alan ve bel bölgesindeki trafik yoğunluğunun artık büyük şehirlerdeki yoğunluğa denk hale geldiğini, dünyanın incisi Marmaris'in çevre ve şehir yapısının bisiklet kullanımına son derece elverişli olmasına ve bisiklet kullanımını yaygınlaştırmaya ve özendirmeye yönelik bireysel çalışmaların olmasına rağmen yerel yönetimlerin bisiklet yolu ihtiyacına duyarsız kaldığını, mazgalların yönlerinin bile hala yola paralel durumda olmasının, şehir içinde birçok yerde olması gereken bisiklet park yerlerinin bulunmamasının, Mevcut olan park yerlerinin ise motosiklet ve otomobiller tarafından gasp edilmiş olmasının gün içinde bisiklet kullanmaya hevesli pek çok vatandaşın bisikletli ulaşımı güvenli bulmayarak motorlu taşıtları tercih etmesine sebebiyet verdiğini söyleyen Marmaris Bisiklet Topluluğu. Her platformda çağdaş duruşuyla ve modern şehirciliğiyle övünen Marmaris'in artık bisiklet yollarına ve bisiklet park yerlerine ihtiyacı olduğunu söylüyor. Marmaris'in ve Marmaris insanının şehir içinde ana caddelerde sadece turistik amaçlı değil, ulaşım amaçlı kullanılabilecek güvenli bisiklet yollarına ihtiyacı olduğunu söyleyen topluluk, 19 Mayıs Gençlik Meydanı, Saman İskelesi, Yat Limanı ve Uzun Yayla gibi merkezi noktalarda güvenli bisiklet park yerleri ve yollara paralel yerleştirilmiş mazgaların bisikletler için güvenli olacak şekilde yenileriyle değiştirmelerini talep ediyor. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org slash Marmaris Bisiklet Adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimizin konusu ise bir veteriner hekim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Ün'ün görevine iade edilmesi talebiyle imza kampanyası başlatan Deniz Ilgı, Mustafa Ün'ün şimdiye kadar gelenlerin aksine İstanbul'da hayvanları seven ve onları bir can olarak kabul eden ilk veteriner müdür olduğunu, daha önceleri onun yerinde olanların gözlerini kırpmadan köpekleri öldürdüğünü, Mustafa Ün'ün yaşatmak için tüm imkanlarını ortaya koyduğunu söyleyen Deniz Ilgı, 24 yıl çalışan Mustafa Ün'ün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet standartlarını yükselttiğini, işine son verildiği saatlerde bile Şile'de mağdur hayvanlara gece yarısına kadar yardım ve tedavi etmeye çalıştığını anlatıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'a yönelik başlatılan kampanya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Ün'ün görevine iade edilmesini talep ediyor. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isterseniz change.org/ change.org.slash.mustafaün adresini ziyaret edebilirsiniz. Değişim rüzgarları sizinle olsun. Esen kalın.